Peygamberin mesajında imana götüren biricik yol olarak akıl ve sağduyu yolu gösteriliyordu. Böyle bir yaklaşım içinde, gerçi mistik tecrübeler kesin kez saf dışı bırakılmıyordu ama yine de İslami kavramlar örgüsüyle duygusal planda değil, öncelikle entelektüel planda yer alıyordu. Hz. Muhammed'in ulaştırdığı mesaj, inananlar arasında doğal olarak yeterince güçlü bir duygusal rabıta yaratmıştı. Ama dinin idrak ve yaşanmasında tek başına bağımsız bir rol yüklememişti duygusal ögeye. Çünkü duygular ne kadar derin olurlarsa olsunlar, bütün yanılabilirliğine rağmen akıldan daha yatkındırlar subjektif arzular ve endişeler tarafından yönlendirilmeye. İşte böyle yavaş yavaş kendini gösterdi bana İslam ey mahsur. Bir kıvılcım, sonra bir kıvılcım daha, Sonra bir sohbet, bir kitap ve bir gözlem ve nasıl bir değişim geçirdiğimin hemen hemen hiç farkında olmadan. Öyle adım adım. Gece için konaklar konaklamaz, Zeyt ekmek yapmak üzere kolları sıvıyor. Kabın içine buğday unu, su ve tuz koyup karıştırarak hamur yoğuruyor. Sonra hamuru düz, yuvarlak yufkalar haline getiriyor. Kumda bir çukur açarak, içine çalı çırpık koyup, ateş yakıyor. Alevler parlayıp iyice yandıktan sonra, kalın yufkayı közün üstüne yerleştirip, üstünü sıcak küllerle örtüyor. Sonra, bunun üstüne de, yeniden bir tutam çalı çırpı koyarak ateşliyor. Bir süre sonra, ekmeği çıkarıp ters çeviriyor ve yeniden üstünü küllerle örtüp, üzerinde ateş yakıyor. Yarım saat sonra, pişen ekmeği çıkarıp, bir çubukla vurarak, üzerindeki kül ve kumları temizliyor. Ve oturup, Dünyanın bu en lezzetli ekmeğini tereyağı ve hurmayla yiyoruz. Mansur'un karnı da Zeyd'in ve benim karnım gibi yeterince doyuyor. Ama merakı doymak bilmiyor. Ateşin çevresinde uzanıp yatarken sorularıyla beni bunaltmaya devam ediyor. Sonunda yine nasıl Müslüman olduğuma gelip dayanıyor mesele. Bunu ona anlatırken birden beni İslam'a götüren yolun sözcüklerle anlatılamayacak kadar girift olduğunu fark ediyorum. Çünkü, diyorum, Mansur, İslam bana geceleyin eve gürültü patırtı çıkarmadan, gizlice giren bir hırsız gibi geldi. Bir farkla ki, artık çıkmamak üzere girmişti içeri o. Fakat bunu, yani sonunda Müslüman olacağımı anlamam yıllar sürdü. Geriye doğru gidip, Orta Doğu'ya yaptığım ikinci geziyi, ki o sıralar İslam ciddi surette zihnimi meşgul etmeye başlamıştı artık, Düşündükçe anlıyordum ki, daha o zamanlar köklü bir arayış içinde olduğumun farkındaydım. Her geçen gün yeni etkiler, yeni izlenimlerle sarsılıyor, her geçen gün içimde yeni soruların uyandığını ve bunlara çevremde yeni cevapların karşılık verdiğini hissediyordum. Bütün bunlar zihnimin derinliklerinde yankılanıyor, içeride bir yerlerde önceden beri var olan bir şeylere dokunuyor, Gizli kalmış duyguları harekete geçiriyorlardı. İslam'ı öğrendikçe öteden beri tanıdığım ama farkında olmadığım bir gerçeğin yavaş yavaş su yüzüne çıktığını ve giderek pekiştiğini hissediyordum zaman zaman. 1924 yılının yaz başında Kahire'den ayrılarak hemen hemen iki yıl sürecek olan uzun bir geziye çıktım. İki yıl boyunca geleneksel zenginlikleri bakımdan eski fakat bende uyandırdıkları etki bakımından baştan sona yeni pek çok ülkeyi dolaşıp durdum. Uzun molalar vererek aylakça dolaştım. Ürdün'ü yeniden ziyaret ettim. Bir süre Emir Abdullah'ın yanında kalarak mizacını batı nüfuzunun seline henüz kaptırmak zorunda kalmamış olan bu bedevi ülkesinin sıcak konukseverliğinin, cömertliğinin tadını çıkardım. Bu arada Frankfurter Zeitung benim için bir Fransız vizesi temin etmişti. Suriyeyi tekrar görebilecektim. Şam'a gidip geldim birkaç kez. Levanten cana yakınlığıyla Beyrut bir süre misafir etti beni. Sonra sessiz ve asude havasıyla Suriye Trablusu. Küçük eski tarz yelkenler salınıp duruyordu limanın açındaki avalanında. Latin tarzı direkleri hafif hafif gıcır diyordu onlar salınırken. Körfez'de bir kahvenin önünde, alçak tabureler üzerinde, Trabluslu burjuvalar oturur, ikindi güneşi altında kahve içer, nargile çekerlerdi. Her yerde bir huzur ve hoşnutluk havası esiyordu. Herkes apaçık hayatından memnundu. Ilık güneş altında oturan dilenciler bile mutlu görünüyorlardı. Onlar bile, Tanrım, Trablus'ta dilenci olmak ne saadet der gibiydiler. Sonra Halep'e gittim. Sokakları, caddeleri ve yapılarıyla Halep, bana Kudüs'ü hatırlattı. Topraktan bitmiş gibi görünen eski taş konaklar, loş, kemerli geçitler, sessiz meydanlar, geniş avlular, oymalı pencereler. Yine de derinlerde, Halep'te yaşanan hayat, Kudüs'tekinden tamamıyla farklıydı. Kudüs hayatının ayrıcı vasfı, orada birbiriyle çelişen kavmi eğilimlerin garip bir biçimde bir arada bulunmasıydı. Acılı, karmaşık bir iç içelik, tefekkür ve dini duyguların karmaşası yanında, Kudüs'te bir de insanlara ve hayata yönelik mistik bir kin olgusu mayalanıyordu. Fakat Halep'te hayat, şehirde Arap-Levanten karışımı bir nüfus bulunmasına rağmen, uyumlu, sakin bir seyir gösteriyordu. Eski çarşının çalışkan, faal zanaatkârları, satılık eşya balyalarıyla tıka basa dolu hücreleri, taş kemerleriyle eski kervansaray avluları, kıskançlıktan, hasislikten uzak bir tutumluluk ve canlı, ticari ihtiraslar, insanı içine alan ve ona hayatın bu sükunet içinde kök salması arzusunu veren bir asudelik. İşte bütün bunlar güçlü, başat bir ahenk içinde birbirine karışıp, Halep hayatının genel akışını oluşturuyorlardı. Halep'ten otomobille Suriye'nin kuzey sınırında küçük bir şehre, deir ez gittim. Oradan Fırat nehrini izleyen eski kervan yolu üzerindeki Bağdat'a varmayı düşünüyordum. İlk kez bu yolculuk sırasında karşılaştım zeytle. Birkaç yıldan beri otoların seyretmekte olduğu Şan-Bağdat yolu ayrımından sonra, Fırat boyunca uzanan yol o günlerde pek bilinmiyordu. Nitekim benden birkaç ay önce yalnızca bir tek oto kat etmişti bu yolu. Ermeni şoförüm de Deir Ezzur'dan öteye geçmemişti şimdiye kadar. Gerçi ne yapıp edip yolu çıkaracağına güveniyordu ama yine de daha elle tutulur bilgilere ihtiyaç olduğunu da kabul ediyordu. Bu nedenle sorup soruşturmak için birlikte çarşıya indik. Çarşı bir Suriye Taşra şehriyle bir bedevi metropolisinin iç içe girdiği, içinde insanların daha çok bedevi aksanıyla konuştuğu Deir Zoru boydan boya kat ediyordu. Bu iki dünya, şehirde garip bir akrabalık içinde karşılaşıyordu. Aralarında teklif ve gösterişten eser yoktu. Mesela bir dükkanda resimli posta kartları satılırken, hemen bitişiğindeki dükkanda Bedeviler çöle inen sağanaktan, Suriyeli Biş-Anize kabilesiyle, Iraklı Şammar kabilesi arasında çıkan kan davasından konuşuyorlardı. Bedevilerden biri, Necitli Bedevi reisi, Faysal-ı Eddaviş'in kısa bir süre önce Güney Irak'ta giriştiği cüretli bir baskından söz ediyor ve konuşmalar arasında sık sık Arabistan'ın büyük siması i̇bn Suud'un ismi geçiyordu. Dipçikleri gümüş kakmalı, ağızdan dolma eski tüfekler ki modern tüfekler daha etkili olduğu için bunları pek satın alan olmuyordu çarşıda, üç kıtadan değişik müstamel askeri üniformalar, necid işi deve eğerleri, lastikler, Leipzig işi rüzgar fenerleri ve El-Jaf işi kahverengi bedevi harmanileri arasında düşsel, masalsı, köhne bir hava taşıyorlardı. Batılı mallar, eski yerel mallar arasında hiç de davetsiz misafir gibi görünmüyordu. Yararlılıkları bütün ötekiler arasında onlara da doğal bir yer sağlamıştı. Realiteden yana açık görüşlü olan bedeviler, dün pek akıllarına yatmayan şeye Bugün kolayca intibak etmiş görünüyorlar, eski kimliklerini kaybetmeden bu yenilikleri kendilerine mal etmesini biliyorlardı. Bu iç kararlılık, onlara modern çağın saldırısı karşısında dayanma gücü veriyor, yok olup gitmelerini önlüyor olmalıydı. Zira yenilik son zamanlara kadar içe kapalı, kendi kendine yeterli bu insanların da yakınlarına kadar sokulmuştu artık. Ama bir düşman gibi çalmıyordu kapıyı. Onlar masum bir merakla ellerini uzatıyor ve yeniliği, deyim yerinde ise dipten doğruğa elleriyle yokluyor ve faydasına hükmettikten sonra benimsiyorlardı. Batılı, yeniliğin bu basit, ümmi insanlardan neleri alıp götüreceğini nasıl kestirebilirdim o zaman?